İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın, günaydın herkese, günaydın özdeşler yer, herkese iyi sabahlar, iyi haftalar. Ee, geldik e, Açık Radyo'nun en ciddi programı Ne değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Şimdi geçen hafta karikatür dünyasında genel olarak diyeceğim iki konu işlendi. E, bütün dünya tabii ki Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa e, kilitlendi falan ama Türkiye'de bambaşka bir e, olay. Neredeyse savaş e, konusunu e, ikinci plana itecek kadar da trend oldu. Zeytinlikler. Yani daha doğrusu trend olan geçtiğimiz hafta başında resmi gazetede ilan edilen zeytinciliğin ölüm fermanı. Onla başlamak istiyorum isterseniz, ee, izin verirseniz. Ee, bu 1 Mart tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine açılmak istenmesi ee, karikatür camiasında da çok büyük bir e, tepkiyle karşılandı. Ee, hangi görüşte olursa olsun gerçekten, hemen e, bütün karikatürcüler e, Türkiye'de kağıda kaleme sarılıp bir şekilde tepkilerini dile getirdiler. Ben bu karanlık savaş ortamında Zeytin Haberlerinde okuyunca e, aklıma hemen Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun 1984 yılında e, o zamanın e, hürriyet e, karikatür yarışmasında birincilik e, ödülünü kazanan eserini e, hatırladım karikatür meraklıları da hemen hatırlayacaklardır. Hani barışı simgeleyen o minik beyaz güvercin ağzında bir zeytin dalıyla uçar. Fakat o karikatürdeki minik beyaz güvercinin ağzındaki zeytin dalı aslında ağacından kopmamış. Kocaman asırlık ağacın kökleriyle birlikte gelmiş. Ve minik barış güvercinin simgelediği barış arzusu o kadar güçlü ki Kocaman ağacı e, gagasında taşıyabiliyor bu karikatürde. E, şimdi bugün artık bu karikatüre başka bir anlam daha yükleyebiliyoruz. E, beyaz güvercin asırlık zeytin ağacını madencilerin elinden kaçırıyor. Aslında bu iki imge, bu, bu iki sembol diyeceğim. Beyaz güvercin ve zeytin dalı savaşa her daim karşı olan e, karikatürcüleri hep ilham kaynağı o da geldi ve devam edecek galiba. Şimdi karikatürcü dostumuz Aydan Çelik. O da sosyal medyada eski bir karikatürünü yeniden paylaştı. Ve programcılarımızdan tabii kendisi. Evet çok güzel de bir program yapıyordu. Bisikletle ilgili. Evet. Aydan Çelik'in karikatürü iki kareden oluşuyor. İlk karede karikatürize edilmiş bir tank görüyoruz. Bu, bu hafta bol tankımız var zaten karikatürlerde. Ee, bu tankın namlusunun üzerinde kızgın bakışlı iki göz var. Namlunun ağzı ise açık duran bir insan ağzı gibi. Aynı bir insan ağzı. Keskin dişleri, dışarı sarkan bir dili var. Dışarıya böyle salyalar, şimşekler, yıldırımlar falan savuruyor. Yani karikatür dilinde biz buna küfür ediyor diyoruz. Yani aynen bunu ifade ediyor ve bu korkunç e, küfürler savuran tanka doğru pike yapan bir beyaz barış güvercini görüyoruz birinci karede. Güvercinin ağzında ise mavi bir kurdele. Ya kurdele pardon. Var. Bu mavi kurdelenin ne işe yaradığını Ayda'nın karikatürünün ikinci karesinde anlayabiliyoruz. E, beyaz güvercin mavi kurdeleyi tankın namlusuna dolamış. İki ucundan kanatlarıyla var gücüyle çekerek namlunun ağzını sıkıyor. Yani namluyu bir anlamda boğuyor. Namlunun ağzı çaresiz, dili sarkmış, gözleri tam anlamıyla e, yuvalarından fırlamış diyeceğim. E, beyaz güvercine teslim olmuş. İngilizcesiyle bir wishful thinking diyeceğim. Türkçesini bilemiyorum nasıl e, ifade ederiz ama Aydan e, Çelik bu karikatürü için şunu e, demiş. Nuh peygamberin tufandan sonra gemiden yolladığı güvercinin ağzında bir zeytin dalıyla dönmesi bin yıllardır barışın simgesi. Çizim diyor arşivden. Ne yazık ki eskimiyor. Tankın evet. yerine iş makinesi de çizilebilirdi. Üstün üşdüniyet diyebiliriz. Hoş bulduk. Hüsn, evet, evet, üstüniyet. Evet, Doğru. Bu arada güvercinin ağzındaki şey de kurdela da mavi şeyleri de sarı ayakları da sarı ha, o konuda bir tereddüt yaşadım yeşil midir diye yani şey, Ukrayna'nın renkleri evet, evet, evet, evet fakat eski bir karikatür bu tesadüfi olacak herhalde ya da revize etti belki e, aydan çelik e, yani e, aslında son derece de güncel bir karikatüre dönüşmüş Şimdi aynı konuda devam edeceğim iki ameliyat arasındaki zamanını diyeceğim karikatür çizerek değerlendiren ve bu şekilde belki de zihnini dinlendiren profesör doktor Metin Erdem. O da esas mesleğinin gereğini yaparak konuya böyle damardan girivermiş. Metin Erdem'in çizdiği zeytin ağacı en az bin yıllık falan olmalı. Belki de daha yaşlı, kocaman bir gövde. Ee, gövdenin ortasında da büyükçe bir oyuk var. Ee, fakat o oyu tıpkı bir madenin giriş kapısına benzetmiş Profesör Doktor Metin Erdem. Yani... Ertem, değil mi? Ertem, evet. Yani e... ben... Erdem dedim, değil mi? Ben Pardon, dedim. özür diliyorum kendisinden de. E... Bu asırlık... E... Zeytin ağacının gövdesi e, tam anlamıyla bir madenin girişi. Karikatürün altında ise çok aydın, aydınlatıcı bir not e, var. Zeytin ağacı madendir. Yani kendisi madendir. Anlayana tabii ki... E, Ölmez ağaçı değil mi? Evet. Yani Bir evet. de haber vardı. Sabahleyin bir satırla değinme fırsatı bulduk. Özdeş söyledi. Yani evrenselde zeytinliklerden sonra sit alanları da yağmaya açılmış. Ee, daha, önce, daha önce açılmamış ha. mıydı? Ee, daha da açılmış. Anlaşılan, ee, e, bir de nükleer düzenlemesi yapıldı. Evet. Her ha, şey harika ee, gidiyor gerçekten. Süper. Mursal güvenlik konu ama onun için zaruret arz eden tesislerde orman yangın yolu açılması hı hı. daire bir çalışmalar. Mantıklı. Evet. Mantıklı. Mantıklı. Bu zeytinliklerin de dokuzuncu girişimiymiş imiş Adalet Kalkınma Partisi'nin getirdiği yani imara açılması için. Evet. Dokuzuncu girişim. Change orada da büyük bir kampanya yürütüyor galiba beşinci mi girdi ve 400 bin civarında da şey protesto topladı gördüğüm kadarıyla. Evet gerçekten geçen hafta çok yoğundu bu zeytin katliamı ile ilgili daha doğrusu yani tamamen bütün karikatürcüler aynı fikirdeydi. Zeytinciliğin bu ölüm fermanına karşı çizdikleri karikatürleriyle böyle bir konsans oluşmuştu. Şimdi isterseniz savaş karikatürlerine geçelim biraz. Geçen haftanın en çok işlenen konularından bir tanesi de Ukraynalı mültecilerin durumuydu. Polonya ve diğer Batı ülkeleri işte... Ukraynalı e, mültecilere kapılarını ardına kadar açarken e, Batılıların e, bu mülteci konusundaki riyakarlıkları ve ırkçılık e, yeniden e, gündeme e, geliverdi tabii. E, Belçikalı karikatürcü Nikola Vado'nun karikatüründe Avrupa Birliği'nin sınır kapısında bekleyen e, bazı mültecileri görüyoruz. Aralarında kadınlar, e, çocuklar, yaşlılar var. Ellerinde valizleri ile sınır kapısına dayanmışlar. Kılık kıyafetlerinden ve belki biraz da ten renklerinden daha koyu ten renkleri Orta Doğulu oldukları anlaşılıyor. Doğulu veya diyelim. Zaten Vado'da karikatürcü Nikola Vado'da en öndeki çarşaflı kadını konuşturmuş. Şöyle konuşturmuş. Suriye ile Afganistan'daki savaşlardan kaçıyoruz. Sığınma talep ediyoruz diyor. Kadıncağız gözyaşları içerisinde. Nöbetçi Kulesi'nin kulübesinde beklemekte olan daha yukarıda. Nöbetçi kulübesi aşağı doğru bakıyor işte bu sığınmacılara. Sınır polisi Avrupa'da tabii. Kadına parmağını sallıyor. Sadece bu sözleri Ukrayna, Ukraynaca söyleyebilirseniz diyor. Yani Ukraynaca konuşmayı öğrenirseniz sizi alacağız diyor. Ya aslına bakacak olursanız bu insanların e, Ukraynaca konuşmaları e, o da yeterli değil. E, bana kalırsa Belçika Vadu e, iyimser. E, yani Ukraynaca öğrenilir. Fakat ten rengi değişmez. E, bence işin doğrusunu gazete pencerede e, Bülent Çelik e, çizdi, gösterdi. Fakat Bülent Çelik her ne hitmekse bir Avrupa sınır kapısını değil de bir Avrupa havalimanını e, çizmiş. Ya karikatürde teşbitti, hata olmaz tabii. Karikatürde havalimanı, e, ha, e, havalimanın e, meydanda daha doğrusu kafasındaki kulaklıkları ve sırtındaki o e, Avrupa Birliği yıldızlı mavi yeleğiyle bir görevliyi görüyoruz. Uçuş görevlisini arkadan görüyoruz. Her iki, iki elinde sin sinyalizasyon levhaları var. Soldakinde e, geçebilirsiniz, yol serbest Oku. Sağdakinde ise dur, girilmez yazısı. Şimdi karikatürün arka planında havada bombaların patladığını görüyoruz e, veya füzelerin işte her yani neyse. Adamın önünde e, de geçmek için bekleyen iki kadın var. İkisinin de kucaklarında bebekleri, çocukları var. Sağ tarafta elinde esmer bebeğiyle bekleyen Orta Doğulu yine diyeceğim kadına. O e, uçuş görevlisi elindeki dur girilmez defasını gösteriyor ve dolayısıyla geçiş izni vermiyor. Oysa sol taraftaki kadına geçebilirsin defasını aşağı doğru indirerek böyle yol veriyor. E, bu kadının yanındakinden farkı kendisinin de küçük kızının da sarışın olmaları. Bir de kıyafetleri tabii e, sağdaki biraz tesettürlü bir kıyafet e, giymiş. Onun yerine bu sarışın e, kadın blue jean giyiyor. E, Bülent Çelik aradaki farkı böyle e, vurgulamış oldu karikatüründe. Fakat maalesef bu bir karikatür değil gerçek olduğunu. Geçen hafta televizyonlarda canlı canlı ve ben e, açık söyleyeyim utanarak e, izledim televizyonda. Yani e, ve kafalarda da böyle bir e, düşünce var. Ya bunlar sarı. Bize benziyorlar. Beyaz tenliler falan filan diye. Bir söylediler de bunu yani. Tabii tabii. BBC'de tabii. söylendi bu. İfade edildi evet. Aynen. Aynen. İnsan utanıyor. Gerçekten utanıyor. Evet. Savaşın e, gerçekleri. Şimdi e, yine savaşla devam edeceğim. Charles e, Royards, Hollandalı karikatürcü. O bize bir stadyum çizmiş. Şimdi e, bu stadyumun e, ya, koskocaman modern bir stadyum bu. Dışında büyük harflerle World Stadyum yani Dünya Stadyumu yazıyor. E, biz bu stadyumu biraz yukarıdan hani o eskiden Öncel Hocam hatırlayacaksın Dolmabahçe'deki böyle Beşiktaş Stadyumunda o Beleştepe Adlandırılan bir yer vardı. Evet. Az mı seyrettik orada? Değil mi? E, deniz tarafındaki kaleyi görürdük. Izler falan. E, ve e, bu karikatürde de aynen bu şekilde böyle kalelerden biriyle futbol sahasının bir bölümünü izleyebiliyoruz. Deniz tarafındaki kaleyi görebiliyoruz falan. Sanırım bir penaltı atışı, atışı yapılacak. Kaleci son derece dikkatli, hazır durumda bekliyor. Üzerindeki formanın renginden Sarı mavili takımın kalecisi olduğu anlaşılıyor. Ve bu sarılı mavili renklerdeki takımın taraftarları da görebildiğimiz kadarıyla sayıca çok fazla. Tribünleri tamamen doldurmuşlar. Kendilerine ayrılan tribünün, tribünleri tamamen doldurmuşlar. Bayrakları, pankartlarıyla bu mavili sarılı takımın lehinine de tezahürat yapmaktalar. Rakip takımın ise pek taraftarı yok. Ee, rakip takıma ayrılan tribünde sadece bir tane seyirci görebiliyoruz. O da elinde takımının üç renkli bayrağını sallıyor. Ya bu renkler seçebildiğim kadarıyla e, ince yatay şeritler halinde beyaz, mavi, kırmızı olmalı. Evet. Ee, şimdi penaltıyı atacak olan takımın oyuncusuna gelecek olursak, ya bana sanki faulü bir atış yapacakmış gibi geldi. Hira. <gülüyor> Şimdi bu beyaz, mavi, kırmızı renkleri olan takımın oyuncusu kafasına bir de mifer geçirmiş. Yaralanmış mı ne? Üzerinde bulunduğu da bir tank var ve tankın namlusunu karşısında beklemekte olan kaleciye doğrultmuş. İyi mi? Kaleciye değil o kaleye. Kaleye. Peki gol olur mu? Bilim var. <gülüyor> Peki olsa sayılır mı bu gol? <gülüyor> o da bilinmez değil mi? UEFA'ya falan sormak gerekiyor. Var kullanalım. <gülüyor> Var kalırsa <gülüyor> kullanırız. Efendim e, Bulgaristan'dan bir karikatürcü İvailo Svetkov e, karikatürün adını bir anti-ütopya-distopya diye koymuş. Anti-ütopya-distopya Şimdi e, bu karikatürde de o da bir Rus tankı çizmiş. Fakat bu tankın üzerindeki savaşçılar e, bu kez gelecekten değil geçmişten geliyorlar. Yani e, onun için herhalde antiütopya distopya olmuş. Geçmişten geliyor bu e, savaşçılar. Tepeden tırnağa silahlanmışlar. Makinalı tüfekleri, roket atarları falan hepsi tankın üzerinde. Nereye gidiyorlar? Ukrayna'ya gidiyorlar. Demek ki Rus bunlar. Ve e, dikkatle baktığımızda zaten isimleri de altlarında yazıyor. Her biri tanıdık simalar. Sırayla okuyayım e, gördüklerimi e, sayayım ben. Puşkin, e, Çeov, Anton Çeov, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Gorki de var. Yani e, Bulgar karikatürcü Svetkov e, hayal gücünün sınırlarını zorlamış biraz. Karikatürde dediğiniz şeyde bir yere kadar yani değil mi? Yoksa hangi aklı selim insan bütün bu adlarını saydığım edebiyatçıları sırf milliyeti Rusya düşman olarak e, görüp çizer ki. Evet çok acayip. Değil mi? Değil mi? Yani bir de yasaklanmaları falan eksikti bunları. Evet, onlar şey de değil mi silahlarıyla tankın üzerinde bayağı savaşa Evet gidiyorlar. savaşa gidiyorlar. Savaşıyorlar. E, kendi e, eserleriyle savaşacaklar. Neyse e, tanklarda sürdürelim e, savaşımıza. Belçikalı bu defa karikatürcü Pierre Kroll. O da Lusvar gazetesinde e, çiziyor. E, karikatüründe o edebiyatçıları değil ama iki Rus askerini tanklarının üzerinde e, çizmiş. Onlar savaş arası vermiş olmalılar ki. Askerlerden biri eline mola, geçirdiği mola. mola, evet mola vermiş olmalar. Biri eline geçirdiği bir dergiyi böyle endişeli bir ifadeyle okuyor. Arkadaşı da merakla soruyor, ne okuyorsun? Şimdi arkadaşının cevabı tuhaf. Korkunç diyor. Dünyanın sonu yakın. Tankın üzerinde bunlar. Şimdi askerin okuduğu derginin kapağında ise şöyle bir yazı. E, görüyoruz. 2022 IPCC raporu. Eh, haklı asker. Şimdi evet. Avrupa'da başlayan savaşın tozu dumanı içinde e, anlaşılan karikatürcü Pierre Kroll e, korkunç savaş haberleriyle yetinememiş. IPCC hükümetler arası o iklim değişikliği panelinin daha da korkunç yeni raporuyla okurlarını daha da fazla korkutmaya çaba alıyor. Yani hepimizi biraz daha beklersek zaten bekleyen tek şey ölüm dedi. IPCC raporunu hazırlayan Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun şu andaki genel sekreteri Antonio Guterres öyle dedi. Yani beklemek ölüm demektir dedi. Evet. Herkes için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek şu an tehlike altında. Tam bir çöküş. Eee ne yazık ki rol haklı, değil mi? Evet. Şimdi hazır dünyanın sonunu getirdik. <gülüyor> Bari şey şöyle bitirelim diyorum. Güney Afrika'dan çok sevdiğim bir karikatürcü o da Zapiro. Yoratan Zapiro'nun bir karikatürü. Zapiro da yine... Çok sevdiğim eski bir filmden esinlenmiş karikatüründe ee, o Stanley Kubrick'in daha önce de sözümü etmiştik galiba evet. Doktor Strange Love Türkçe Doktor Garip Aşk değil mi o e, filmi e, filmin alt başlığı da şöyleydi endişelenmeyi bırakıp bombayı sevmeyi nasıl öğrendim? <gülüyor> ya yani bombadan kasıt atom bombası tabii. Peter Sellers'la oynuyordu. Üç rolü, üç rolü birden oynuyordu. Evet. E, bu muhteşem bir... Komedi de diyemiyorum. E, i̇lginç, küp bir film. Yani izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler derim. E, şimdi filmde Amerikan Haber Alma Teşkilatı'nın yaptığı e, bir takım yanlışlıklar sonucunda dünyanın nasıl da kolayca nükleer savaşa e, sürüklendiği anlatılıyordu. Karamiza kullanarak tabi. bir ve e, filmin sonunda e, sonuna doğru o tüm engellemelere işte arızalar gerici harmanlar falan filan karşı tek başına direnen kahraman bir e, e, pilot cowboy Kong bin başıydı galiba e, bir Rodéo daymış gibi bombanın üzerine biniyor ve yihu diyerek falan kendisini bombayla birlikte Boşluğa e, bırakıyor yani. Evet spoiler vermiş oldum ama fark Hı. etmez yani. <gülüyor> <gülüyor> Rodeo gibi. Evet tıpkı Rodeo gibi. Neyse karikatüre dönelim. Ee, aslında Zapiro e, karikatürde bu az önce anlattığım sahneyi tamamen yeni baştan canlandırmış. Aynı sahne. Fakat bu kez şu farkla Amerikan bombasının yerinde bir Rus yapımı atom bombası var. Rusya yazıyor. Bomba'nın üzerinde. Ee, yine bombanın üzerinde kobo şapkalı o Amerikalı binbaşı Kongun yerinde ee, kürklü Sovyet şapkası diyeceğim bunu. Ee, onunla Putin'i görüyoruz böyle. O da Rodeo e, pozisyonunda, belden yukarısı çıplak tabi. Tabi her zaman ee, her zaman <gülüyor> Hızla yere doğru e, yönelen bombanın üzerinde. O rodeo pozisyonunda dururken kür şapkasını da elinde sallıyor böyle. Yuhu diye bağırmıyor ama kendi kendine konuşuyor. E, diploması beni durduracak zannediyorlar. Çıldırmış olmalılar. Hakikaten çıldırdık. Evet aşağıda da Ukrayna görünüyor. Evet şimdilik. Udaydan bakışta bakışta her tarafı yanmakta olan bir Ukrayna. Evet evet. Tamamlandı. Çok. Kapsamlı güzel bir karikatür. Gerçekten e, Zaferon'un karikatürü. E, programı sonlandırmadan son son ve en son olarak e, ülkemizde de e, çok tanınan ve sevilen Moldovalı bir e, karikatürcü. Valeriu Kurtu'nun e, bir karikatürünü çok hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. izniniz olursa. Evet. E, e, Almanya'da yaşamını sürdürüyor e, Valeriu Kurtu. E, ve e, kendisi çok ayrıntılı zaman zaman panoramik rengarenk böyle turistik görüntüler içeren e, karikatürler çizer. Kendi ülkesiyle ilgili yani Moldova ile ilgili e, çok hoş karikatürleri vardır ve bunları genellikle kartpostal ve poster olarak da yayınlayıp e, pazarlıyor. Yani e, bir şekilde mesleğini bu şekilde e, e, icra ediyor. Son karikatürlerinden bir tanesi e, Norveç'te dördüncüsü düzenlenen Savaş'a hayır başlıklı insani girişim inisiyatifi kim? Aa, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Yardım lütfen. <gülüyor> i̇nisiyatifinin broşürünün yani e, insani girişim inisiyatifinin broşürünün kapağında e, yer almış. E, bu karikatürde Ukrayna'da bir köylü aileyi köylü diyorum çiftçi de olabilir sebze ve meyve sepetlerinin ortasında sağdan ve soldan gelen iki tankın namluları arasında sıkışmış çaresiz bir halde beklerken görmekteyiz aslında namluların arasında sıkışmışlar dedim ama değil bu namluların altında kalmışlar demek daha doğru olacak çünkü her iki namlu Ukraynalı aileye değil birbirine karşı doğrultulmuş. Sol taraftaki tank, tankın avlusu namlusu NATO'nun tankı. Onun namlusu normal bildiğimiz bir tank namlusu. Ee, sağ taraftaki Rus tankının e, namlusu biraz farklı. Biraz daha kalınca. Boru. E, boru <gülüyor> evet. Bir gaz borusu. Üzerinde de e, açma-kapama vanası da var. Ve e, Gazprom evet, gaz yazmış. Bana kalırsa tamamen e, şahsi görüşüm. Barierio e, Kurtu bu karikatürü bence önceden çizmiş e, ve Ukrayna savaşı başlayınca da revize etmiş. Bence bu NATO ile Gazprom arasında sıkışıp kalanlar e, aslında Ukraynalılar değil de Moldovlar gibi geliyor. Moldova gibi geliyor ama belki bana öyle geliyor bilmiyorum. Yani e, şeydekiler karikatürdekiler çünkü e, yine mavi sarı bayrağın altında. Pazar şeylerini de sergiliyorlar, evet, evet. meyvelerini, sebzelerini. Bir de tabi Ukrayna'nın milli şeyi de var değil mi? İstileri sem mi? Ha, şey, Ayçiçeği. Ayçiçeği evet sembolü. Evet o zaman sözümü geri alıyorum. Ukrayna için çizmiş bunu ama Moldova'nın durumu da çok farklı değil yani. Evet, Lukashenko'nun haritasında Moldova da işgal altında görünüyordu. Değil mi? <gülüyor> evet. Değil mi? Herkes şaşırmış zaten ne oluyoruz diye. O zaman e, Valeri Kurt'u bunu e, sonradan revize edecektir. Evet. Ya itmesin inşallah. <gülüyor> oh, evet. E, e, e, o sesi duydum doğru mu? Yo, Yok. <gülüyor> yani program bitti diye değil mi herhalde? Evet. Mutluluktan olsa gerek. Evet. Aynı öyle. Geç şey, geçecek, geçecek. Hepsi daha, geçecek. Daha devam ediyor biraz da bu bölüm bitti diyelim. Evet, peki. <gülüyor> o halde e, benim görevim burada e, sonlandı. Sizden Efendim, e, bir beklentim, ufak evet. bir e, şeyim, önerim benim diğer kralın kini birinci seçmek. Renkli olmamasına rağmen dünyanın korkunç, dünyanın sonu yakın diye tankın üzerinde. IPCC'nin yani hükümetler arası iklim değişikliğinin son raporunu okuyan asker. Şaşırmadım diyeceğim. Fakat bu arada bir şey eklemek istiyorum. Priyel Krol'ün renkli olmamasına rağmen diyoruz ama çok etkilidir karikatürleri Lusvar gazetesinde yayınlanan sürekli. Ve hep böyle... Böyle bir ince bir çizgisi vardır, renksiz evet. siyah beyaz süser. tarama yok, e, süsleme yok falan filan. Aynı şekilde bir küçük hatırlatma yapayım, bizim e, Irvin Mandel'de, Şenom Gazetesi'nde aynı evet. benzer bir e, çizgisi vardır. Onun da sergisi şu anda devam ediyor Schneider Temple'da, onu da hatırlatmış oldum bu vesileyle. Evet, aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim. Bir dakika, siz de katılıyor musunuz? Evet, katılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok, başka çaremiz mi var? Tabii ki. <gülüyor> Peki çok teşekkürler Sağ olun Olmamız gerekirdi katılmamanız için <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkürler Görüşmek üzere Ben teşekkür ederim Görüşmek, Dün, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere